Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise, bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız,